85. bölüm. Hepa Süfyanın elçisinin gelmesiyle yüreğine su serpilenlerden biri de Ahnes bin Şerikti. Mal kurtarıldığına göre can kaybetmenin ne gibi bir manası olurdu? Kabilesinden birkaç kişiyle bir araya geldiler, kafa kafaya verip konuştular. Onlar da Ahnes'in fikrine katılıyorlardı. Kısa zamanda. Dönüş kararını verdiler Anes fısıldadı Ancak dostlar dedi Bu dönüşü ordudan kaçış şeklinde göstermemiz doğru olmaz Sonra adımız kötüye çıkar Öyle bir çare bulalım ki Herkes bizim geri dönmemizi lüzumlu görsün Dedikodu yapmasın Sonra Ebu Hakem'in diline bir düşersek Vay halimize Konuşma fazla sürmedi Kendi aralarında Bir plan çizdiler Aynen tatbik etmek üzere karar verildi Ve dağıldılar Öyle sıcağı basınca mola verilmiş, bir müddet dinlenilmişti. serinliği serinliğiyle birlikte yine yolculuk başladı. Fakat artık ordunun ilk hızı kesilmiş bulunuyordu. Kervan kurtarma derdiyle koşar adımla ilerleyen ordu, şimdi Bedir'de yiyip içmek, eğlenmek için ilerleme durumundaydı. Bunun için de acele etmenin manası yoktu. Gün batmış, alacak karanlık çökmüştü. Ötede beride develeri gayrete getirmek için şiirler okuyan, şarkı söyleyenler vardı. Bu arada birdenbire Ahnes bin Şirik devesinden yuvarlandı, etrafındakiler koşuştu. Gürültülü, heyecanlı konuşmalar, bağrışmalar oldu. İki dakika sonra yerde kıvranmakta olan Ahnes'in kaburga kemiklerinin kırıldığı anlaşıldı zavallı adamı bir de yılan sokmuş, kambur kambur üstüne gelmişti. Yerde kıvranmakta olan Ahnes, ''En iyisi benim size ayak bağı olmamamdır. Bir muharebe olursa benimle meşgul olamazsınız. Savaşmanız bile benim derdimle uğraşa uğraşa, eğlencenizi burnunuzdan getirmenize razı değilim.'' Onun halini gören ve doğru düşünen bir insanın bir başka türlü karar vermesi olamazdı. Feryatlarına kulak asmadan onu kaldırdılar acele hazırladıkları kırık dökük bir sediye bağladılar ve devenin üzerine yerleştirdiler. Bu arada o, deveden düşüşünü, deve üstünde uyuklamış olabileceği ihtimaline veriyor. Arkadaşlar beni kınamayın, ayıplamayın demekten de geri durmuyordu. Nihayet hasta için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Bu haliyle yine de arkadaşların, iyi yolculuklar dileyen Ahnes, kendi kabilesinden olanlarla birlikte, Mekke yolunu tuttu. 5-10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Ahnes'in artık beni çözebilirsiniz dediği duyuldu. Plan başarıyla tatbik edilmiş, orduda hiç kimse bu işin yapmacık olduğunu fark etmemişlerdi. Kureyş ordusu Bedir yolundaydı. Fakat orduda bulunanların çoğu artık bir muharebe olacağı kanaatini taşımıyorlardı. Kervan selametle geçip gittikten sonra savaşmanın ne alemi vardı? Müslümanlar tarafından bir sataşma çıkmadığı takdirde kimse elini kana boyamayı düşünmez olmuştu. Ancak Ebu Cehil hiç de böyle bir düşünce değildi. O ne yapıp yapacak, bir fırsatını bulacak... İki tarafı savaşa mecbur edecekti. Böylelikle içini yakıp kavuran ateşi söndürebilirdi. Hem böyle bir fırsatı ele geçirdikten sonra Medine meselesini halletmeden, Şam yolunu garanti almadan nasıl dönerdi? Her defasında böyle kalabalık bir ordu toplama imkanı olamazdı. Bir de üç ay kadar evvel öldürülen Hamr bin Hadrami'nin kardeşi vardı. O da bu işin sonunda bir muharebenin çıkmasını... Kardeşinin kanının yerde kalmamasını istiyor, intikam alma hevesiyle kıvranıyordu. Orduda bulunan Mattaribuğlarından Cüheyim bir gün titreyerek uyandı. ''Ne oldu ey Cüheyim? Seni rahat bir uyku uyumamış halde görüyoruz.'' dediler. ''Fena bir rüya gördüm.'' dedi. ''Fenalıklardan uzak kalasın ey Cüheyim. Nedir gördüğün?'' Ceyhem derin derin bir iki nefes aldıktan sonra anlatmaya başladı. Ata binmiş bir adam gördüm yüksek sesle. Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia, Ümeyye bin Halef diye Kureyş büyüklerinin isimlerini birer birer saydı. Sonra elindeki bıçağı yanındaki deveye bütün gücüyle sapladı ve salıverdi. Deve can acısıyla fırladı. Ordunun içine daldı. Fışkıran kan etrafa saçıyordu. Orduda kanın bulaşmadığı kimse kalmadı. Cüheyim hala titremekte olan dudaklarını eliyle sığarken, işte beni korkuya salan rüya. Bakın, bakın hala titriyorum. Bu rüya dinleyenlere de tesir etti. Muharebeye giden bir orduda böyle bir rüyanın iyi tesir bırakması da beklenmezdi. Yürekler bir eziklik hissetmişti. Gönüllere korku düştü. Kısa zaman sonra orduda en çok konuşulan şey Cüheym'in rüyasıydı. Mekke'deyken Atike'nin gördüğü rüyayla bu rüya arasında sıkı bir bağlantı mevcuttu. Daha önceden geri dönme fikrine kapılanlar bu rüyayı bahane ederek derhal dönülmesi fikrinde kararlıydılar. Bedir'e kadar yürümekte ısrar etmek, bile bile ölüme gitmek demekti. Etrafta, durup dururken başka belayı satın almanın manasını bir türlü anlayamıyorum. Ben bu işin sonunu pek tehlikeli görüyorum gibi konuşmaları her tarafta duyma imkanı vardı. Hele Ümeyye bin Halef, anlatılanları dinlediği zaman, sapsarı kesilmiş, deveye bıçağı saplayan adamın, Özellikle kendi adını da söylediğini işitince ecel terleri dökmeye başlamıştı. Sararan çehresi ve titreyen dudaklarıyla ''Bu adam bizi doğruca ölüme götürüyor.'' demekten kendini alamadı. Ebu Cehil rüyayı dinlediği zaman birden alevlendi. ''Çattık belaya.'' diye bağırdı. ''Alın size bir peygamber daha.'' ''Nedir bu peygamber Bollu anlamadık. Kadınlara varıncaya kadar herkes ahkam kesiyor.'' ''Siz yarın göreceksiniz onlara neler yapacağımızı.'' Ebu Cehil'in bu sözleri dinleyenleri bir kez daha titretti. Çünkü bu sözleriyle mutlaka bir muharebe çıkarma niyetinde olduğunu açıkça ifade etmiş bulunuyordu. Bıçak gibi keskin bir dile, ok gibi batan gözlere sahip olan Ebu Cehil, kimsenin ağız açmasına imkan tanımıyor.'' Ses çıkaranı haşlıyor, kuduz köpek gibi saldırıyordu. Artık orduya ölüm yolculuğuna çıkanların sessizliği çökmüş durumdaydı. Bedir ORDUSU Bedir'e varan İslam ordusu Resulullah Efendimizin emriyle konakladı. Ordu burada mevzi alacaktı. ''Ya Resulallah, buraya kendi isteğinle mi kondun yoksa Allah Teala'dan gelen bir vahiyle mi?'' ''Kendi isteğimle kondun buraya ey Hubab.'' ''O halde ey Allah'ın Resulü, muharebe için burası elverişli değildir. İzin ver, şu Bedir kuyusunun yanında konaklayalım. Etrafındaki diğer kuyuları kapatalım.'' Böylece müşriklerin su yollarını kesmiş oluruz. Bu teklif kabul edildi. Derhal kalkıldı, kuyuların bulunduğu yerde karargah kuruldu. Alınan bu tedbir, müşrikleri tamamen susuz bırakma manasına gelmiyordu. Bir miktar uzakta da olsa içecek su bulunması mümkündü. Ayrıca muharebe anında bile Efendimiz, Kureyş ordusundan su almaya gelenlere dokunulmamasını ve su içmelerine müsaade edilmesini emretmişlerdi. Müslümanlar hemen tepenin ardında müşriklerin bulunduğundan habersizdiler. Sanki birbiriyle sözleşmişlercesine gelmiş, aynı zamanlarda birbirlerine pek yakın yerlere konmuşlardı. Arada sadece bir tepe vardı. Kureyş ordusundan su aramak üzere görevlendirilen birkaç kişi etrafta buldukları kuyulardan doldurdukları suyla geçip giderken birden oraya konaklamış bulunan 300 kişilik bir kuvvetle karşılaşıverdiler. Yakalandılar ve Resulullah Efendimiz'in yanına getirildiler. Bu sırada Efendimiz namaz kılmaktaydı. ''Siz kimlersiniz?'' Biz Kureyş ordusunun sucularıyız. Yalan söylemiyoruz. Biz orduya su bulmak için çıkmıştık. Siz Ebu Süfyan'ın adamları olduğunuzu inkar mı ediyorsunuz? Biz Ebu Süfyan'ın adamları değiliz, evet. Yolda gelirken onun Mekke'ye ulaşmak üzere olduğunu haberini aldık. Bu sırada Müslümanlardan biri. Bu adamları dövmek en güzel yoldur. Yoksa işin doğrusunu bizden gizleyip duracaklar. Bu teklif yerinde bulundu. Adamlara sille tokat giriştiler. ''Ebu Süfyan'ın adamları olduğunuzu, kervanın bulunduğu yeri söyleyinceye kadar dayak yiyeceksiniz.'' diyorlardı. Bu gidişle bastırmalarının çıkacağını anlayan adamlar, işin tek kurtuluş yolu yalan söylemek olduğunu anladılar. Çaresiz kaldılar. ''Evet, itiraf ederiz ki biz Ebu Süfyan'ın adamlarıyız.'' dediler. Yüzlerde iddetle karışık bir gülümseme meydana geldi. ''Ah şöyle yola gelin bakalım.'' Bunu derken ''dayak ne güzel şeydir'' der gibi hafifçe kıvrılan başlar, gözlere varıncaya kadar işleyen gülümsemeler fark edildi. Dayak fazla bitti. Söyleyin şimdi Ebu Süfyan nerede? İhtimaki Mekke'ye ulaşmıştır. Doğru söyleyin, tekrar dayak yiyeceksiniz. Doğru söylüyoruz, Ebu Süfyan hakkındaki bilgimiz bundan ibarettir. Bu sırada peygamber efendimiz namazı bitirmişlerdi. Derhal müdahale etti. ''Adamlar doğru söyleyince dövüyor, yalan söyleyince bırakıyorsunuz.'' dedi. Daha sonra adamlara Kureyş ordusunun bulunduğu yeri sordu. ''Görünen şu tepenin hemen ardında konakladık.'' dediler. ''Orduda kaç kişi var?'' ''Bilemiyoruz.'' ''Günde kaç deve kesiyorlar?'' ''Bir gün dokuz, bir gün on.'' Efendimiz arkadaşlarına döndü. Sayıları 950 ile 1000 arası olmalı dedi ve adamlar serbest bırakıldılar. Onlar ayrıldıktan sonra Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla Bedir sahasını dolaştı. Ara sıra duruyor. Burası filanın vurulup düşeceği yerdir diyordu. Resulullah Efendimiz'in yanında bulunanlardan Ebu Huzeyfe, babası Utbe'nin de ölecekler arasında bulunduğunu duyduğu zaman, içinde bir sızının ok gibi gelip geçmesine engel olamadı. Bu arada Nebi Ekrem Efendimiz şöyle dua ediyorlardı. ''Allah'ım, Kureyş kibirle, azametle gelmiş, karşımızda yer almış bulunuyor. Sana karşı meydan okumak, Resulünü yalancı saymak istiyor.'' ''Allah'ım, bana vaat ettiğin yardımını gerçekleştirmeni istiyorum. Allah'ım, yarın onları perişan et.'' diyordu. Hayatı boyunca pek çok tecrübeyi bir araya getiren Saatbin Muaz, muharebenin ciddi bir can pazarı olduğunu biliyordu. Pazara gelen herkes, gücünün yettiğince en iyiyi, en değerliyi almak isterdi çarpışmada, müşriklerin de en çok Resulullah Efendimiz'i hedef alacakları muhakkaktı. Bu sebeple geldi. Ya Resulullah, izin verirsen senin için bir gölgelik yapalım. Orada bineğini hazır bulunduralım. Daha sonra biz düşmanlarımızla karşılaşalım. Eğer Allah Teala, zaferi bize nasip ederse ne ala? Bu zaten bizim de pek arzu ettiğimiz bir şey olur. Şayet böyle olmaz da, muharebeyi kaybedecek olursak, yine atlar, geride bıraktığımız dostlarımıza kavuşursun. Arkamızda öyle dostlarımız var ki biz seni onlardan daha çok sevmiş değiliz. Şayet bu seferde bir muharebenin yapılacağını bilseler asla geri kalmaz. Mutlaka seninle birlikte yola çıkarlardı. Ümit ederim ki Allah Teala onlar sebebiyle seni korur. Onlar da seninle cihat eder, İslam davasını yürütürler. Resulullah Efendimiz, Saad bin Muaz'ın bu konuşmasından memnun olmuş. Bu samimi duygusunu teşekkürle, duayla karşılamışlardı. Arkadaşlarıyla hemen bir çardak yapmaya koyuldular. Ve bu arada bir yağmur başladı. Şakır şakır yağan, yağdıkça sanki bedenlerden çok ruhları temizleyen bir yağmur. İnen her yağmur tanesi sanki bedenlere değil, ruhlara nüfuz ediyor, kuvvet veriyor, cesaret veriyordu. Kimse ömrü boyunca böyle bir hadiseye şahit olduğunu hatırlamıyordu. Sanki bu yağmur tanelerinin her biri bir kuvvet çırıngasıydı. Daha kısa zaman önce Resulullah Efendimiz'e karşı ''Biz kervanı takip için yola çıkmıştık, muharebe için çıkmamıştık'' diyenler onlar değildi. Yağmur dindiği anda gönüllerde korkadına bir şey kalmadı. Karşılarına gelip konanların rahat rahat meydandan sürüp çıkartacaklarına inanan cesaret timsali insanlar oldu vermişlerdi. İleride kendilerine bu yağmur hakkında Kur'an'ın vereceği bilgiler olacaktı. Ertesi gün Kureyş ordusu geldi ve müminlerin karşısında kondu. O akşam Kureyş ordusu huzursuz bir gece geçirdi. Her an müminlerin saldırmaları bekleniyordu. Halbuki onların böyle bir saldırıya geçmeleri hatta kendileri için nöbetçi dikmeleri bile imkansızdı. Önüne geçilmez bir uyku her birinin göz kapaklarını birbirine yapıştırmış gibiydi. Kimse karşısında düşman ordusunun konakladığını, karanlıkta bir baskın tertip edilebileceğini düşünemiyordu. Mekkeliler, sabaha uykusuz gözlerle ulaşırken, onlar da deliksiz bir uykunun kolları arasında gecelediler. Zorla uyutulmuş gibiydiler. Kimse bu uykunun, ruhlara dinlenme imkanı verme maksadıyla Allah Teala'nın bir ikramı olduğunu düşünmüyordu. Sabahleyin uyandıkları zaman, Hatta muharebe düzeni alırken bile uykunun kollarından sıyrılamayanlar bulunacak. Hatta Ebu Talha elindeki kılıcını iki defa yere düşürecekti. Sabahleyin iki taraf birbirini daha yakından gördü. Ebu Cehil'in, Münebih bin Haccacın ve daha bazılarının gözleri şeytani bir gülümsemeyle parladı. Karşılarında bir avuç diyecek kadar az bir insan vardı. Muharebe etmeye bile lüzum yoktu bunlarla. Üzerlerine bir yürümek yahut geliyoruz diye seslenmek bile dağılmaları için yeterdi. Fakat onları kaçırmak, birini bile sağ bırakmadan kesip biçmek lazımdı. Yoksa yeniden çoğalır, yeniden başa dert açarlardı. Ne dersin ey Ebul Hakem? O kadarcık insanın bizimle çarpışmaya çıkmasına, ne diyeceğim zaten ne yaptıklarını bilmez kişiler değil miydi bunlar? Bana göre kanlarına susadılar. Ecel getirdi bunları zorla bedire. Onlar birazdan görecekler Kureyş kervanının yollarını kesmeyi. Bana kalırsa böyle bir fırsatı bir daha ömrümüz boyunca ele geçiremeyiz ey Ebu Hakem. Müslümanların gerçekten de parmakla sayılacak derecede az görüntülerini bir baştan ''Bir başa teftiş ederken, bugün onların defterlerinin dürüldüğü gün olarak anılacaktır. Bunu böyle bilesin ey münebbi.'' dedi. Sabahleyin müminler de karşılarında dünkü yapılan hesabın aksine fazla bir kalabalık göremediler. 950, nihayet 1000 kişi oldukları tahmin ediliyordu. Halbuki bu adamlar olsa olsa 250-300 civarındaydı. Hiç kimse çıkıp da Kureyş ordusunun Müslümanlardan daha kalabalık olduğunu iddia edemezdi. Yüce Mevla'nın her şeyi kuşatan kudreti yine hatırlarda değildi. Hiç kimse onlar arasında kalabalık ama Allah Teala onları bize az gösteriyor düşüncesinde değildiler. Müşrikler hasımlarını pek az, bağırmakla kaçıracakları derecede az gördükleri için muharebeye hevesleniyorlardı. Müslümanlarsa karşılarında sayıları ancak kendilerininki kadar bir topluluğa karşı kılıç sallayacaklarını düşünerek daha da cesaret buluyorlardı. Hasımlarını kalabalık görseler ihtimal ki gözleri korkacak, cesaretleri kırılacaktı. Ebu Cehil, daha savaş başlamadan bu zaferi nasıl kutlayacağını düşünüyor. Mekke'ye muzaffer bir kumandan gibi gireceği hayaliyle kabına sığmaz hale geliyordu. Medina Doğru programımızın 85. bölümünü dinlediniz.